Geceye eşinden savur da vururdu, İnsan yerinden hoplayarak oynayarak kalkardı zevkle. Niye? Bir makam ifade ederdi insana bir bir neşe verdi. Şimdik ya bana avu ürkütüyor gibi. Dondur, dondur, dondur, dondur, dondur, dondur, dondur, dondur, dondur. Ya bana ürkütüyorlar kalbim. Ya bana uçuyorlar şöyle